Evet, <gülüyor> sorular var. Kardeşim biri, selamun aleyküm aleykümselam. Ebu Hanife'nin imanı, tarifini eski alimler nasıl tevil etmişler, bunu nasıl anlamalıyız? Ebu Hanife'nin imana dair yaptığı tanım, ümmet-i selefine, sahabe, et-tabi'in, et-ba'at-tabi'ine, hayırda öne geçenlerin hepsinin yaptığı tanıma muhaliftir. Bu söz aslen, bu tanım bidat bir tanımdır. Ama tabii Ebu Hanife'ye bununla bidatçı dememiş hiçbir selef. Çünkü bir adamın bidat ehline bir sözle muvaffakat ed edişi ona direkt bidat ismini yapıştırmaz, gerekli kılmaz. Bununla alakalı hani e, tafsili bilgi isteyenler İmam Şafii'nin El-i kitabına bidat, bidatın çeşitleri ve bidatı sahibini bidatçı diye isimlendirmenin şartları bölümlerini okursalar açıkça görebilirler. Amel imandandır, hiç kimse ayırmamış ümmetin selefinden, bu sonradan çıkmış bir sapıklıktır. Allah affetsin, kendisine merhamet etsin. Böyle bir hataya düşmüş. Zaten kendisi diyor son 5 senem olmasaydı ben helak olurdum. Ömrünün bir dönem mutezilelikle geçmiş, bir dönemi şiiliğe yakınlıkla geçmiş. Çok ciddi e, hataları olmuş geçmişinde. Sonradan düzeltmeye çalışmış, fetvalarını değiştirmiş. O yüzden Ebu Hanife bu şahs görüşleriyle çok kınanmış ümmetin selefi tarafından. Ağır hakaretlere de uğramış aur ithamlar da yapılmış. Yani ama onları zikretmiyoruz. Çünkü akranın akrana yaptığı söz, akranın akrana attığı teskiye veya yerme bunların hepsi matruhtur. Atılmıştır. Niye? Çünkü bu dönemde iki tane, üç tane ilim talebesi olsa arasında haset olabilir. Çekememezlik olabilir. Dünyevi başka sebepler olabilir. İnsan olmazsa hasebiyle Birbirleri hakkında eleştiride bulunurken hatta aşabilirler Zulüm edebilirler Bu insanın doğasında tabiatında olan bir şeydir Zaten fıkhen Düşmanın düşmana getirdiği Şahitlik makbul değildir İslam'da Ebu Hanife'nin dışında İmam Malik, Şafi ve Ahmed Düşmanın düşmana getirdiği Şahitliği kabul etmemişlerdir Dolayısıyla Ee, o dönemdeki alimlerin birbirlerine yaptıkları eleştiriler bizim için geçerli değildir o alimleri değerlendirmek noktasında. Bu da usul hadiste önemli bir usuldür. Bu esasa da bütün Müslümanlar dikkat etmeye yeri gelmişken davet ediyorum. Başka bir sorumuz var. Esselamu Aleyküm. Ablam hemşirelik yapıyor demiş. Kitaplarımızı okuyor. Diğer müşrikler gibi karşı çıkmıyor. Her şeyin doğru olduğunu söylüyor. Ama bir türlü vazgeçemiyor. Çalışması başlı başına bir sorun. Çünkü her şeyi engelliyor. Çalışarak olmaz değil mi? Ne yapmam gerekiyor? Anlatmak yeterli mi? Öğreneceğiniz kitap, önereceğiniz kitap var mı? Allah rızası için yardımcı olun. Allah ilminizi arttırsın. Yani bir Müslüman kadın bu yaptı yani Müslümansa tevhidi kabul ettiği şirklerden beri oldu tevhide müntesip olduysa, çalışması onun için sadece haram hükmündedir. Fasık yapar. Ama haramlar İbnül Kaym'ın dediği gibi baridatel kufri küfrün postacısıdır. İnsanı küfre götürür. O yüzden sakınsın. Ona nasihat etmekten başka yapacak bir şey yok. Ee, başka Müslüman kadınlarla tanıştırırsan inşallah faydasını görürsün bu konuda. Başka bir kardeş demiş selamun aleyküm hocam. Fazla sorumuz var size. Hakkınızı helal edin demiş. Vitir nasıl kılınır ve kunut Türkçe okunur mu? Kunut Türkçe okunmaz. Vitir namazı da 1 3 5 7 9 11 olmak üzere kılınabilir. Vitirin kılınma şekliyle alakalı olarak 3 tane bize gelen sahih rivayetlerde şekil vardır. Mesela 3 kılacaksak 2 rekat nafil yani 2 rekat kıldıktan sonra selam verip tekrar kalkıp tek rekat olarak 3. rekat kılmak vardır. Ya da 3 rekat kılacaksak 2. rekatta oturmayıp Tahiyyata, üçüncü rekata kalkıp, üç rekatı birden kılıp tek bir oturuşla vitri kılmak vardır. Bu da sahihtir, bu da geçerlidir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisinden yola çıkmışlar. Demişler ki, hadis-i şerifte Resulullah diyor ki aleyhissalâtu vesselâm, vitri akşama benzetmeyin. Bu da başka bir metodudur. Ya da ikinci rekatta oturup, üçüncüde artık kunut yapıp, üç rekat halinde kılmaktır. Bu üçü de sahihtir. İlmimiz nispetinde bildiğimiz kadarıyla. İkinci soru Cephet-i Nusra ve Irak İslam Şam Devleti akidesine güvenip cihada gidilir mi? Ya cihat birilerinin tekelinde değil. Cihada gidin. Özellikle şu anda tevhidin yok edilmeye çalışıldığı tevhid ehli Müslümanların Amerika siyahiye, İran'ın dünyanın bütün büyük devletlerinin, Rusya'nın hepsinin artık tek bir ortak düşmanı var. O da radikal dinci şeriatçılar. Onlara karşı birleştiler. Dolayısıyla e, bu ortamda yok etmeye çalıştıkları tek grup, tekfici diye nitelendirdikleri insanlar. Onlar da samimliyetlerle kalkmış gitmiş, Irak İslam Şam Devleti bünyesinde toparlanmış. Ve Irak İslam Şam Devleti'nin dışında orada küçük küçük cemaatler halinde Allah yolunda savaşan insanlar. Cepet Nusret cephesi için aynısını söylemiyoruz onların zaten bu savaştaki tutumda biz tarafsızız demeleri muhacirleri silme operasyonunu ilk günkü bu isimle çıktı muhacirleri silme operasyonunu sanki Irak İslam Şam devletine yapılan özel bir husumetmiş gibi lansetme çabasından dolayı da kınıyoruz onlardan da beraatimizi ilan ediyoruz bu kürsüden bu minbelden. Onlarla olmayı da meşru bir iş olduğunu, caiz bir iş olduğuna inanmıyorum. Onu da açık bir şekilde beyan edeyim. Razı olan olsun, kızan kızsın. Allah'ın rızası herkesin rızasının önündedir. Irak İslam Şam Devleti'ne gelince e, onlar hakkında hep hayır konuştuk. Ama herkese nasihat edilebilir. Herkesin ayıbı, yanlışı, eksiği, kusuru, hatası vardır. Yanlışlar yapılabilir ama o nasihatin merciği sizler değilsiniz. Irak İslam Şam Devleti yetkilileridir. Onlara da ulaşabilirsek, öyle bir imkanımız olursa kendilerine söyleriz nasihatimizi. Ama genel olarak hayır biliyoruz. Şu anda onlara başlatılan bu savaş tevhide başlatılan bir savaştır. Zaten sitemizden bunun beyanın altını da yazılı bir şekilde verdik. Ben buradan da sesli olarak tekrar söylüyorum. Bütün tevhid Müslümanlara, dünyanın her tarafında olan Müslümanlara, gerek Suriye'deki Irak İslam Şam Devleti'ne beyat etmeyen İslam cemaatlerine, kanınız, malınız, canınız pahasına... O Müslümanları savunun. Oradaki çocuklar, oradaki kadınlar, oraya gelen muhacirler e, Rabbimiz Allah'tır dedikleri için şu anda öldürülmeye çalışılıyor. çalışılıyor. Hepimizin soyu da tükense, hepimiz ölsek bitsek de ki böyle bir şey olmaz. Allah hakkı yeryüzünden yok etmez. Tevhid ehli azalsa da yok olmazlar. Ki buradaki bir avuç adam dışında Allah tevhid üzere ibadet eden başka adam yok zaten. Geri kalan hep müşrik yeryüzünü. Allah bunları helak ederse kıyamet gelir yani. E helak olacaksa da zaten müminlerle helak olalım. O yüzden ben bütün gençlere şimdi buradan nasihat ediyorum. Şama koşun, kapıları kapanmadan peygamberin dediği gibi Aleyhisselatu vesselam şama koşun, şam ehline yardım edin. İdave katil fitnen aleyke bi'şam. Fitneler çıktığı zaman sana tavsiyem Şam'dır diyor Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam. Yine Şam'ın faziletine dair yazılan özel mustakil risalelerde özellikle Antakya şehri ve etrafını peygamber överek diyor ki Antakya ne güzel bir yerdir Allah onun etrafına güzel insanları toplar diye hadis-i şerifler var. Şu anda zaten özellikle bu bölgede Müslümanlar hedef alınmış bu bölgedeki Müslümanlar üzerine geliniyor. Allah'ın güzel kulları olduklarına inanıyoruz. Buradan onlara da dua ediyoruz. Allah şu anda yardım etsin. Gerçekten sıkıntılı haberler bize ulaşıyor. Allah onların yardımcısı, Allah muzaffer kılsın. Allah kafirleri sevindirmesin. Allah münafıkları sevindirmesin. Allah hepsini öldürsün. Allah'ın ayette dediği gibi Katiluhum yuazibuhumullah biaydiikum. Onlarla savaşın. Allah sizin elinizle onlara azap etsin. Ve yansurkum aleyhim. Allah size onların aleyhinde yardım etsin. Ve yeshfi sudura kavmil Müminler kavminin göğüslerini de Allah genişletsin, ferahlatsın. Allah'tan bizim göğüslerimizi ferahlatacak, bizim göğüslerimizi genişletecek güzel zafer ve yardım haberleri temenni ediyoruz. Ve ben yani e, belki ölürüz kalırız Allah bilir ne kadar ömrümüz olduğunu bu belgeleneceği için ve kalacağı için söylüyorum. Allah adına yemin ediyorum. Ve vallahi ve billahi ve tallahi. Bu Allah ve Resulünün vaat ettiği günden başkası değildir. اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُ لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ Şüphesiz insanlar sizin için toplanmışlar. Onlardan korkun denildiği zaman وَمَا زَادُهُمْ اِلَّا اِيمَانًا وَتَسْلِيمًا Bu onların iman ve teslimiyetlerinden başka bir şey arttırmadı. Vallahi bu duyduğum haberler ve bu gördüğüm şeyler Allah'a olan imanım ve teslimiyetimden başka bir şeyi arttırmıyor. Bu Allah'ın ve Resulünün zafer olarak vaat ettiği günün ta kendisidir. Zaten bu operasyonun düğmesine basılması Felluce Ramadi ve buna benzer Irak'taki birkaç yerleşim bölgesinin mücahitlerin kontrolüne geçip Suriye ve Irak'taki büyük bir kara parçasının, toprak parçasının mücahitler tarafından kontrol altına alınması sebebiyledir. Artık devletler bölgesel bir tehdit olmaktan daha ziyade Müslümanları bütün dünya için tehdit sayıp birbirlerine yardım ediyorlar, düşmanlıklarını unutuyorlar. İran'ın Amerika ile füze anlaşması imzalaması boşuna bir şey değil. Adınız gibi emin olun Müslümanların kanıyla imzaladılar o anlaşmaları. Müslümanların kanı için imzaladılar. Ortak düşman olarak belirlediler. Allah bizim Mevlamızdır. Allah bize yeter. O ne güzel Mevla. O ne güzel vekildir. Allah'ın mücahitleri yizzetli kalın. Allah. Üçüncü bir soru sormuş kardeş. Mahrem görmese bayanlar yüz ve el tüylerini alabilir mi? Mahrem görmese bayanlar Yani zaten mahrem görmemesi lazım. Haram da. Yüz ve el tüyleri derken şimdi ayıralım. Yüz dışında vücudun diğer tüylerini bayanlar alabilir. E, bu konuda şeriatın bir yasağını bilmiyoruz. Ama yüze gelince bu noktada e, bizim tercih ettiğimiz görüş, Nasr'ın zahirine uygun olan görüş, yüzden hiçbir kılın alınmamasıdır. Yani hatta İbni Battal diyor, kesinlikle diyor, eee Bazı kadınların mesela sakal bölgelerinde de tüylenme olur. Onlar dahi alamazlar. Tabii diğer ulema demişler, kadında güzellik esastır. O yüzden alabilir. Bu istisnai bir durumdur demişler. Allah en doğrusunu bilendir. Nas'tan zahirinden çıkıp bir şey taksis edebilmek için başka bir nassa ihtiyaç vardır. Ben de bu meselede taksis yapacak bir nas bilmiyorum. O yüzden bizim katımızdaki racik görüşte kesinlikle kadının yüzünden hiçbir kıl almasının caiz olmayışıdır kardeşler. Dördüncü soru kişinin evinde fazla eş, yağ ve elbise bulunması caiz midir? İsrafın her türlüsü haramdır. O da o değerlendirildiği için haram olur. Caiz olmaz. 5. Adidas ve Nike giyimin hükmü aynı şekilde. Avon Avon kataloğundan alışveriş yap yapılır mı? Yani Nike hakkındaki fetvamız sitede var zaten. Neden bundan sakındırdığımızı anlattık tekrar açmayacağım. Diğer o zikrettiğin markalarına çok bir farkı yok. Hepsi aynı hükümdedir. Sitedeki yazıya bakın inşallah. altı Tarikat kurslarına çocuklarını gönderen tekfir edilir mi? Yani küfrü işlettiriyorsa edilir. O bilinmiyorsa ki ben bir Müslümanın tarikat ehline çocuğunu gönderdiğini görmedim. Oraya gönderenler genelde tevhidi bilmeyen insanlar. Tevhidi bildiğini zannedip de bilmeyen insanlar. Ama bir Müslüman sırf gönderdi diye de vakasına bakmak lazım, durumuna bakmak lazım. Gerektiredebilir, gerektirmeyebilir. Çok genel bir söz olmuş. Ben şimdi yorum yapmaktan kaçınıyorum. Sözlerim lastik gibi sağa sola çekilebilir. Şerli insanlar tarafından. O yüzden bu kadarıyla yetinmek lazım. Tarikat kursuna çocuk göndermek kesinlikle caiz değildir. Yedi başkasına su okutup şifa amacıyla içmekte sakınca var mıdır? Mesela ben askere gideceğim Ailem Müslümanmış. Bana para gönderseler. Hükmü nedir diye soruyorlar. O ayrı soru mu? Ayrı bir soru He, numara vermemişler. Ben ondan okudum. Şimdi birincisi su okutup şifa amacıyla içmekte sakınca var mı? Suyu okuyup içmekte bir beys yok da. işte sen oku, sen oku. Burada İbnül Kaym'in güzel bir izahı var. İbnül Kaym diyor ki nefes e, insandan insana değişir. Hani bizim hep çocukluktan beri bildiğimiz nefesin kuvvetliliği vardır ya. İnsanın Allah'a yakınlığı Allah takvasıyla diyor. Ruhunun temizliği de o oranda eşdeğerdir. Günahkar ruhlar pistir. O ruhlar pis oldukları için pis ruhları defedemezler. Ama diyor Allah'a itaat eden, Allah'tan korkan temiz ruhlar temizlenmiştir. Onlar diyor pis ruhları defedebilirler. O yüzden temiz bir ruhun üflemesiyle pis bir ruhun üflemesi bir değildir. İnsan bu amaçla hayır üzere zannettiği birine su verip okutturabilir. Bunda bir beis bilmiyorum ben. Sonra ikinci sorduğuna ben askere gideceğim. Ailem Müslümanmış. Bana para gönderseler hükmü nedir diye soruyorlar. Şimdi yani o aile nasıl bir Müslüman aile? Bu arkadaş nasıl bir Müslüman askere gidiyor? Onlar Müslüman aile nasıl onlara para gönderiyor? Böyle çok kelam bir soru olmuş. Böyle bir soruyu cevaplamak lüzumsuz. Yani bu başına gelen bir adam varsa kendisi özelden bize yazsın. Biz kendisine özel cevabımızı veririz inşallah. Bir bayan hayız iken Kur'an'ı ezber, telaffuz edebilir mi? Bence edebilir. Bunda, e, bence derken hani bu e, cumhurun görüşüdür zaten. Çünkü kadının hayız iken Kur'an'a dokunmasında ihtilaf vardır. Yoksa okumasında değil. Kadın eve girer, evden çıkar. Eve giriş çıkış dualarını yapar. E, erkek için de bu böyledir, Erkek cünüp olur. Adam gece ailesiyle beraber olmuştur. Yatsın namazını kıldıktan sonra sabaha kadar bir dünya vakit var. Yiyebilir, içebilir, oturabilir, sohbet edebilir. Bunda bir beis yoktur. İnsan yerken besmele çeker, tuvalete girerken duasını yapar, çıkarken yapar. Dolayısıyla yani hayızlı veya cünüp olmak Kur'an'ı ezberden telaffuz edip okumayı men etmez. Allah'ın doğrusunu bilendi. Tabi ihtilaf var ama dediğim gibi ben racih olanları söylüyorum. 10. Deodorant sıktıktan sonra abdest alıp namaz kılınır mı? Deodorantın abdestli bozduğuna dair bir şey bilmiyorum kardeşim. Selamun aleyküm hocam. Sizi Allah için çok seviyoruz. Allah da sizi sevsin. Ne için seviyorsanız. Benim birkaç sorum olacak. Bir yeni Müslüman olmuş bir kişi eşine sinirlenip üç tala birden söylüyor ve bunu talak kastıyla söylüyor. Şimdi bu kişi boş sayılır mı? Bu bidattır. Men amile amilen leyse aleyhi emruna fevverat. Kim bizim emrettiğimiz bir iş yaparsa o ona reddedilir. İslam'da böyle üç talakla boşamak diye bir şey yoktur sünnette. Sünnet olan şey kadın hayızdan temizlendikten sonra erkeğin onunla cinsel ilişkiye girmeden temizlenmişken ona talak vermesi. Daha sonra kadının hayız, temizlik hayız, temizlik hayız, temizlik hayız olmak üzere üç sefer olarak bir müddeti geçirip ondan sonra boşanmasıdır. Bu bir talak sayılır. Bu bir talak olur boşandıktan sonra. İslam'da boşanma böyle olur. Üç talak bir arada peygamber vermemiş, o dönemde sahabe vermemiş, sonradan çıkmış. İhtilaf bu yüzden edilmiş. Ömer geçerli saymış, bir grup alimler geçerli saymışlar. Ama cumhurun üzerinde olduğu görüş ve bana sevimli olan, benim tercih ettiğim özellikle İslam'ın ahkamının gerçekten cehaletle yok olduğu bir dönemde insanlar arasında özellikle bu konuda. Üç talan tek talak olarak sayılmasıdır. Sen bir talakla boşanmış olmuş olursun. Hanımın eğer o hayız temizlik, hayız temizlik, hayız temizlik dönemini geçirdikmiş ise hanımını tekrar nikahına almak için yeni bir akit yaparsın. Yeni bir mihir belirlersin, nikahını alırsın bu şekilde. Yani geri döndürdüm diyebilirdin o süre içerisinde. Eğer üç hayız dönemi geçene kadar E, hala bitmediyse süre şu anda döndürdüm demekle döndürebilirsin. Ama o süre geçtiyse tekrar nikahına döndürmen için bir talakla boşamış oldun. Onu geri alabilirsin üç talak kadar. Onu işte bu süre zarfı içerisinde yeni bir akitle yeni bir mihirle ancak ne yapabilirsin? Nikahına dahil edebilirsin. İki, iş yeri açınca devlet mecburi olarak post cihazı koyduruyor. Bu da yeni mi çıktı? Allahu akbar. Bunu koymak zaruriyete girer mi? Yani artık dayatıyorsalar, yaptırım uygulayıp daha büyük zararlar geliyorsa Müslümanlara zarret babından değerlendirilebilir. E, zaruretler haramları mübah kılır. 3- Herhangi bir iş yerinde, kasada çalışan. E, bu anlattığın şey de kardeş, e, Bukhari'de rivayet edilen kıyametin alametlerinden biridir. Kıyamete yakın faiz öyle yayılacak ki yemeyene tozu bulaşacak. İşte o gündeyiz. Bizi zorla faize bulaştırmaya çalışıyor şeytan ve şeytanın devleti. Allah bize Rahman'ın devletini nasip etsin. Herhangi bir iş yerinde kasada çalışan bir Müslümanın post yazını kullanması caiz mi? Ya şimdi zaruret olduysa bütün dükkanlara koyuyorsa adam başka dükkanda da çalışamaz zaten. O soruda cevabı verildi diye düşünüyorum. dört Mes yapmak için öncelikle ayağı yıkayıp mes yapmak mı gerekir? Yoksa ayağı yıkamadan direkt ayağın üstüne mes yapılabilir mi? Ayağı yıkamadan mes giyilmez. Abdestliyken giymek şarttır. Orada ittifak var alimler arasında. 5. Hocam aşağıdaki kişinin kitaplarını okumakta bir sorun var mı? Yani o ismi ben zikretmiyorum. Ya yani o, o adamın kitaplarını okumayın. İlimden o anlamaz. Kopyala yapıştır alimi o. 6. Burada mürciye taifesinin isimler vermişsin dernekler hakkında. E, kitap evi var oradan bazen kitap alıyoruz o kitapçıdaki şahıslarla ilişkileriniz nasıl olacak Allah razı olsun Allah senden de razı olsun birincisi olsaydın yayın evleri mürciye değil müşrikler onlar Allah'ın düşmanları Allah öldürsün onları onlardan alışveriş yapabilirsin kafir de olsa alışveriş yapmak caizdir zaten bunda bir beis yoktur selamun hocam demiş kadınların saçlarını boyaması caiz midir Mübah olan malzemelerle caizdir. Mübah olan malzemelerle caizdir ama kafir kadınlara benzememek şartıyla. Şimdi bu uçuk kaçık renkler var böyle. Böyle abidik, kubidik, mavi, yeşil böyle. ha? Tatlıcan mu? Ha böyle <gülüyor> garip renkler. Müslüman kadın kafire benzeyemez. Yani ölçüsü olması lazım. Ama tekrar söylüyorum bu özellikle ifade ettiğim mübah malzemelerden kastım. Bazı boya malzemelerinin içeriğinde haram şeyler olabiliyor, harama vesile olabiliyor, başka arızlar çıkabiliyor. O konuyu iyi araştırın. Ben cahil olduğum için o konuya çok açamıyorum. O konuya dair vaka bilgisi araştırdıktan sonra boyaları kullanabilirsiniz. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Buradaki bazı Müslümanlardan bir eleştiri var. Baş göz üstüne. Sizin yaptığınız davet genel oluyor. Şöyle diyorlar, çok kâfir ve müşrik lafzını kullanıyorsunuz. Özellikle bazı derslerinizde. Mesela Fethullah filan hakkında o kâfirdir, o kâfir demeyene de kâfirdir sözünüze bina diyorlar ki, şimdi bu davete herkes dinliyor. E ne güzel işte. Bilenler susarsa cahiller nereden öğrenecek hakkı? Sen sus, ben sus, o sussun. Herkes sussun. Öyle mi? Nasıl o zaman ihtilaf gider? Gitmez. O zaman nasıl Karanlıklar aydınlığa çıkar. Hak nasıl izhar olur. Ama meşakkatli iştir doğru söylüyorsun. Birileri kızar. Bizim yaptığımız bütün tercihler ya birilerini kızdırıyordur ya birilerini razı ediyordur zaten. Dünyada ve kainatta hiçbir tercih yoktur ki herkesi razı etsin veya herkesi kızdırsın. Siz orada ölçeceksiniz. Kızmaları mı daha racih olan bir maslahat? Yoksa razı olmaları mı? Maslahat. Ona göre hükmedeceksiniz. Şu anda özellikle ismi zikredildiği için Fethullah Gülen için söylüyorum. Valla bizim cahil dedelerimiz ana avrat küfrediyorlar ona. Yani artık avam halk küfrediyor. Yani bilen ilim sahibi, ilim talebesi insanlar bu adamın küfürlerini anlatmazsa, bu adamın şeriattaki küfür ismi olan kafir, sıfatını o adama söylemezse kim söyleyecek yani. Bırakın da şu zamanda onu söyleyelim. Yani eleştiri başımızın üstünde yeri var hak olduğu müddetçe. <gülüyor> selamun Aleyküm değerli hocamız demiş oradaki Müslüman kardeşlere de selamun Aleyküm benim bir iki sorum olacak cevap verirseniz seviniriz demiş birincisi gizli günah eden kimsenin hükmü nedir? Yani gizli günah fasık bu adam. Riyaya girer mi? Riya başka bir bak. İki kafir ya da müşrikin gıybetini yapmak, Müslümanın gıybetini yapmak gibi midir? Alimler ihtilaf etmiş bu konuda. Demişler genel olarak kafirin gıybetini yapan ahlak kazanacağı için gıybet yapmak gibi, sonra Müslümanın gıybetini yapmak gibi bir fesat olduğu için o yüzden kafirin gıybeti de caiz değildir demişler. Bizim tercih ettiğimiz görüş de budur. 3 Peygamberlerden başkasına salih kimselere selam göndermek caiz mi? Ben bunu yani tahiyyatta okurken zaten ve ala ibadillahi salihin diyoruz. Salih kullar üzerine selam olsun bu caizdir bunda bir beysi yoktur. Demiş Allah razı olsun Allah ilminize bereket versin amin. Kardeşim biri demiş ki selamu aleyküm, aleyküm selam, merhaba hocam. Memleketimizden selamlar. Toplu sorularımıza kısaca cevap verir misiniz demiş. Bir, Müslümanların müşriklerin nikahını kıymasının hükmü nedir? Kıyabilir mi? Caiz değildir. Ama tekfircilerin yaptığı gibi daha yani tekfire gidecek kadar bir sapıklık değil. Yani caiz değil. Adam dinini izah etmemiş. Yani adam müşrikler arasında zayıf. Ben yapsın demiyorum, yapmıyorum da. Bana kaç tane müşrik geldi dedi nikahımı kıy. Sen dedi Müslüman mısın ben senin nikahını kıyayım. Git kendi dininden bir hoca bul yani. Ben benim dinimdekilerin nikahını kıyıyorum. O kardeşler de kıymasınlar, fısk işlemiş olurlar, hata etmiş olurlar, yanlış yapmış olurlar. Ama bu tekfiri gerektirecek bir durum değildir. Problem yok. Evet. İki demiş, şirkten beri olup İslam'a girdikten sonra eşlerimiz hemen yüzlerini örtmekte nefsi olarak zorlandıklarından ve dikkatlerini kendilerinin dikilmesi gibi hissi gerekçelerle kabul etmeye kabul etmelerine rağmen El yüze cevaz veren rivayetlerle aldanıp peçe takmıyorlar. Kimi de bu konuda bir süre müsamaha istiyorlar. Tabi üstlerine ferace ve başlarını omuzlarından iyice sarkan ve dudağa kadar yüzü örten örtüler takıyorlar. Peçe takmayan hanımlara karşı eşleri ilişki hangi seviyede tutmalı? Şimdi güzel kardeşim burada çok farklı kadınlar anlattın. Bir dedin ki peçe takmayıp yüzünü açıyorlar rivayetlere dayanarak. Bir dedin ki bir örtü takıyorlar dudaklarını kapatan burnuna kadar ulaşan ferrace ve omuzlarını kapatan, hani her biri ayrı hükümde. Yani dinin emirleriyle pazarlık etmeyin. Özet olarak söyleyeceğim şey budur. Sahabe gibi tam bir teslimiyetle teslim olmak lazım. Allah'la pazarlık olmaz, dinin hükümleriyle pazarlık olmaz, şeriatın hükümleriyle pazarlık olmaz. O imandandır. وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ Kim Allah'ın dininin şiarlarını yüceltirse, şüphesiz o kalplerin takvasındandır. Benim yüzümdeki sakalım, benim şerefim, onurum, namusumdur. Karımın yüzündeki peçe örtü de benim şerefim, onurum, namusumdur. O namustan utanmak bir kenara e, e, övünüyoruz, şeref duyuyoruz. O bizim namusumuz dediğim gibi. insan kalbinde Allah'a imanı istikrar bulursa, Allah'ın şiarlarını yüceltirse bu tarz aşağılama kompleksleri olmaz. Genelde o ablalar veya kardeşler, İmanın kalplerine tam yerleşmediği insanlar Allah onların hallerini ıslah edip düzelsin. Niye? Hı hı. Evet. Selamun Aleyküm demiş. Umeys'in kızı Esma'dan <gülüyor> nakledildi ki, dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ayşe radiyallahu anhu'nun evine girdik. Kız kardeşi Esma yanında idi. Üzerinde vücudunun her tarafını örten ve yenleri Geniş bir elbise vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu görünce kalkıp dışarı çıktı. Ayşe kız kardeşine "Buradan uzaklaş. Resulullah senden hoşlanmadığı bir şey gördü." dedi. Esma uzaklaştı. Arkasından Resulullah sallam içeriye girdi. Ayşe niçin kalkıp gittiğini sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de elbisenin yenini sadece parmakları görünecek şekilde ellerinin üzerine çekerek şöyle cevap verdi: "Kız kardeşini görmedi mi Müslüman bir kadın şurasından başkasını gösteremez." Mecmuz zevat bu hadisin sıhhati nedir? Araştırır, söyleriz, bilgi sahibi değiliz. <gülüyor> Selamünaleyküm hocam. Birkaç sorun var demiş. Her sohbetten önce giriş yapmak için asıl süresini okumak bidat sayılır mı? Ee, girişte okumanın delilini bilmiyorum da, yani bidat olabilir ama... Meclisten kalkarken okumaya dair kurtuğu bir tefsirinde sahabenin böyle yaptığını naklediyor. <gülüyor> Allah en doğrusunu bilendir. Üzerine mez çorapları değiştirsem, yeni giydiğim çorapların üzerine önceki mes süresi devam mı eder yoksa yeniden mi başlar? Burada ihtilaf var. Allah en doğrusunu bilendir. Bize göre devam eder, yeniden başlamaz. Müslümanların kafir olan mazlumlar için savaşa bildiklerinin delili nedir? Allah razı olsun. Mazlumun dini sorulmaz, her türlü mazluma yardım edilebilir ama vakıasına yerine göre. Şimdi Müslümanların yardıma ihtiyaç duyduğu bir dönemde mazlumlarla uğraşmak abesle iştigaldir, caiz değildir. Ama Müslümanlar eminken, güçleri varken her türlü mazluma yardım etmeleri caizdir. Bu konuda şeriatın genel hükümleri vardır. O genel hükümlerden çıkan hükümdür, neticedir bu. Allah her şeyin en doğrusunu bilendir. Subhaneke Allahümme ve bihamdika şed ve la ilahe illan ve huzurun.